Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Fehleniz ona illa saatte intiğim bıktı mı? Kedja aşratı ha? Fehnalarım da jaaetim zikrahım. Salatullahu ala azim. Allah menfana bil Quran ala azim. Baraktenafi ve allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ''Fakat ya eşratuha'' Kıyamet alametleri meydana gelmiştir. Buyuruyor. Meydana gelenler var. Gelecek olanlar var. Biz şimdi Meydana gelmiş olanları konuşuyoruz. Bu vesileyle Habibullah'tan ve Hadîs-i Şerifler rivad etmiş oluyoruz. Bu kadar Hadîs-i Şerifler okumuş oluyoruz.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 Evvelce okuduk kıyamet kopmadan olacaklardan biri nedir? Lette tabi'un nesen men kablikum sizden evvel kendilerine kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanların modalarına adetlerine uyacaksınız. Şibran bi şibrin ve diraan bi dirah karış karış kulaç kulaç arşın arşın hatta alew seleku juhra dabbi onlar Kertenkele yuvasına girme kalksalar, siz de onların peşine gireceksiniz, efendim. Takun yai takun göre ölçüleyip kestikleri gibi tıpatıp onlara uyacaksınız. Onlar içerisinde anasıyla zina eden bulunduysa sizin çincede de olacak. Buyuruluyor.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 ama elimizden geleni yapmazsak, bundan sonra birkaç hafta güzel bir gayret, insanları davet, sohbetlere çağrı yapmazsak ve uyarmazsak, duyurmazsak, o zaman inna nasayda ra'ul munkara beyne zahraneyhim felim yuqayru insanlar İslam'a uymayan işlerin alenen işlendiğini görüp de ellerinden gelen müdahaleyi yapmazlarsa yuşikön yamulabiyor kabil. Ölmeden evvel diyor. Cehenneme girmeden evvel çok yakında dünyada Allah toptanının belasını verecektir. İyiler de dahil ona. İşte Yusuf Aleyhisselam'a gelen vahiy kulaklarınızda küpe olsun. Mevla ya Yusuf ibn Nûr inni muhlikun min kavmike min khiyârihim elfen ve min şirârihim elfen ben senin kavminden, ümmetinden Kük kişiyi helak edeceğim hepsi de iyilerinde. 70 70.000 kişiyi de helak edeceğim kötülerinden. Yusuf Aleyhisselam da şaşırdı. Haula ile eşrar fa ma Kötüleri anladıkta azap ediyorsun ya Rabbi. Buyurdu ki liyenüm ve akaluhum Benim kızdığım günahlara karşı hiç o masiyetlere karşı bir nefret soğukluk göstermediler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 Muhammed İbni Atiyetes Sa'di Radıyallahu geliyor bu adi şerif İnne <gülüyor> min e'lâmi s-sâhati En yûmere harâbü dünya Ve yukhraba imrânuha Efendim Kıyamet alametlerinden biri işte nedir Dünyanın viran yerleri Çölleri, kurak yerleri Mamur olacak Eskiden mamur olan Eski yerleşim yerleri viran olacak E şimdi hakikaten mesela Babil diye duyarsınız değil mi?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 ıssızdır viran yerler mamur haldedir e şimdi Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz Körfez ülkeleri dediğiniz Haliç ülkeleri diyoruz onlara değil mi Katarlar Ummanlar, he e, Dubai'ler, Ebu Dabi'ler böyle bir yerler yerleşim yerleri değildirler bunlar çöller kurak yerler ıssız yerlerken şu anda ne haldedirler dünyanın en mamur işlek yerleri haline gelmiştidirler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 yani dünyanın viran bırakılması, harap bırakılması, bakımsız halde bırakılması Allah'ın emirlerinden değildir. وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا fiha i kerime de Salih Aleyhisselam'ın sözü olacak. Kur'an'da geçiyor. Allah Teala اَنْشَيْكُمْ مِنَ الْاَرْضِ sizi topraktan yarattı وَاسْتَعْمَرَكُمْ <gülüyor> ف۪يهَا ve sizi dünyada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 veriyorlar Siz de bayılıyorsunuz halbuki tam buğday yeseniz o tam buğday nasıl oluyor çuvallan geliyor bana bembeyaz bembeyaz yapıyorsun onu nasıl oluyor Sip Siyah. <gülüyor> Allah Allah bu beyazdan bu siyah nasıl çıkıyor diyorsun hakiki buğday o ee? bunları öğrenin güçlü olalım müslüman toplumu kuvvetli olalım dünyamıza ahiretimize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 balkonda oturuyor, zelzele başlamış böyle sakin adam Allah, dünya yansa samanı yanmaz böyle oturmuş tespih çekiyor hanımı dedi efendi sallanıyoruz kaçalım otur postuna dedi kavuş dostuna e işte adamlar böyle var öbürü nerede ya iki şiddetinde sallanıyor herif camdan atlıyor ayağını kırıyor bir şey olacağı da yoktu boşuna ayağı kırılıyor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 e biz de işte bunu anlatınca kalkıp işte böyle antika antika dinleyicilerimiz de var. Veyahutta bir yerde Hoca dedi ki ağaç, maaş dikmeyin. Aman yeşillendirmeyin kıyamet kopar sonra. <gülüyor> ben böyle bir şey demedim yani. Ama bazı şeyler diyorumsa vakidir. Ne demek? Şunlar olacak. Ben bunları kötülüyorum. Yapmayın. Buyurmuyor. Bunları belirti kabul edin. Kıyamet yaklaşmıştır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem evet salavatı eksik etmeyin devamlı Allah'ıma salli ala Seyyidina muhammed ala ve sellem bu meclislerin bereketi odur ne kadar salavat getirdiniz Allah Teala o kadar meleklerese rahmet yağdırıyor şu meclislerde yani. evet hadis meclisleri şimdi Tirmizi'nin rivat ettiği bir hadis herif İddat, tuxal emanet, magnem ve zekat, magram ve yutaglma, lıqir din. Bu da meşhur bir hadis. Kıyamete yakın olacaklardan, emanet kanimet olacak, zekat borç ödemek gibi zor gelecek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 Sonat derece yoldu kanlı. Önde bir şey yok. Yandaki kazaya bakıyormuşlar. Ulan yandaki kazaya bakmaktan öndeki yoldu kanır mı ya? E milletimiz böyle. Dikkat edin bak. Bir kavga çıkarıyorlar buradan. Aşıracaklar seni götürecekler. Efendim. Emanet kâimet gibi. Görevler özellikle. Teslim edilen görevler. Yetkiler. Elime düşmüş bir ganimet değerlendireyim.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 uğraşıyor uğraşıyor beş milyarı denkliyor o beş milyarı vereceği zaman B öyle içi gidiyor ulan şu para şimdi kalsaydı kenarda işte. <gülüyor> e, alırızken iyiydi heriften aldım parayı daha mübarek adam ödeyecen onu atlatıyor biraz daha bir ay sonra iki ay sonra Allah Allah ondan sonra ne olur Allah razı için takibe koyma benim senedi adam geliyor fetva soruyor hocam diyor takibe koyayım mı E günü geçti mi diyorum geçti herif ödeyebilecek gücü var mı var ödüyor mu ödemiyor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 e fakirin bir tarifi var. Adama diyorsun, neyin var neyin yok, bir sayıyor. Oho! Fakir tarifine dahil değil zekat düşmüyor. Ama sormuyor. Zekat, vergiyle farklı. Vergi ayrı vereceksin. Zekat ayrı vereceksin. Büyük bir zengin o zaman armatör mü diyorsunuz gemi yapanlara? Ali Haydar Efendi babamız zamanında Türkiye'nin en büyük armatörü.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 Nisaba maliksen, şartlarına haizsen, zekat veriyorsun. Ondan sonra ne olacak kıyamete yakın? Ve yutealleme li gayri din İnsanlar hafız olacak, hoca olacak ama din için değil, dünya için. Bu da kıyamet alamet. Efendim babamız Hacı Alai Deraveni kutlu e olsun. bir Fatiha okuyalım. Şükandık onu El Fatiha. Elhamdülillahi <Gülüyor> <Gülüyor> rabbil alaminer rahmaner rahim. Na'budu eyyake Şefaatine nail eylesin. Himmetin üzerimizde daim eylesin. Gürcüydü o. Mübarek.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 hocalara önem verdiler. Bir köye gideceğiniz derdi. 30 hanelik köyde 40 hafız bulursunuz. 40 hanelik köyde 50 hafız bulursunuz. Alaeder efendi buyuruyordu. Fakat derdi iki şeyden sebep imanları kıttır derdi. Bir yandan da bizim efendi Hazretlerine bakardı. Efendi Hazretleri de diyor ki bakıyor bana şimdi diyor. Yani içimden ne duygular geçtiğine bakıyor ben de öyle seviniyorum gidiyor. diyor sevincimin eseri yüzüme vuruyor diyor bu zat bizim yanlışlarımızı söylemezse, bizi kim düzeltecek Heh. Mahmudum derdi benim tokadıma dayanır derdi efendi hazretlerimiz için çok severdi öyle yüzüme bakardı diyor iki sebeple derdi bir kızlara mal vermezler mirastan öyle mi? hala bile o iş yürürlükte efendi hazretleriyle gittik ofun merkezine vaz ederken açtı bu konuyu ne cesaret tabii değil mi bu efendi hazretleri ya bütün millet orda köyde açtı bu konuyu hocasının oğlu vardı da rahmetli oldu Vazı dinliyor kimse de tık yok dedi ona sen kardeşlerine malını ayırdın mı dedi ona e dedi bu konuya nereden girdik şimdi ne karıştırıyorsun dedi bu işleri ya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 Diploma toplama. Adama diyor dip, nere mezunusun? Adam diyor ilkokul mezunuyum. Ben seni burada nasıl imam edeyim kardeşim diyor. Ya adam 20 sene medrese okumuş. Ayetleri, hadisleri, ezberi. İmam-ı Azam olsan diyor ben sana vazife vermem diyor. Niye? Diploman yok diyor. Öbürü de parayla diploma almış. Azerbaycan'dan profesörlük alıyorsun. Bin dolara falan Azerbaycan'dan profesör oluyorsun diyor. Ben orada ne halüs profesör olurdu?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 Şöyle yap, böyle yap. Bu beni dinlemiyor. E sen karıya gideceksin. Niye anamı dinlemiyorsun lan man? Bir konu olacak. Ondan sonra gelçenleri indireceksin. İşin düşecek karıya. Bu sefer dinlemiyimi mi edecek? Bildiğini yap anam diyeceksin. yeter ki aramız iyi olsun. İşim iki de bir aramız bozulmasın. direnç kalmamış. Ondan sonra ve'd na o ve aksa aba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 tapuraları atmışsın da muhabbet ediyorken herkes ha iyi yapar camiler o hale gelecekti. Dünya kelamları çok konuşulacak. İdhasad <gülüyor> el kabilelerin, cemaatların, fırkaların yönetimini en kötüleri ele alacak. Ve kâne zaîmül Bir toplumun kefili bir toplum adına konuşan, görüşen yetkilisi diyor içlerinden seçmeyeceğin rezili olacak. Ve ukruma racul makafete şerr. Bir adama şerrinden korkulduğu için değer verilecek. Allah rızası için sevilmeler kalkacak. Alimdir, hafızdır, takva sahibidir, Allah dostudur diye hürmetler kalkacak. Aman bu adama hürmet etmek lazım. Ne lazım? Bu zararlı bir adam. Denecek herkes şerrinden korkacak. Görüyor musunuz? Allah zahara Kaynat, çalgıcı kadınlar, çalgı söyleyen kadınlar, yaygınlaşacak. Vel maazifu, çalgı aletleri, enstrümanlar, ve şüribetil humur, içkiler içilecek. Allah muhafaza etsin. sözleri oynatılacak, çengiler oynatılacak. Bunlar zuhur edecek, açık hale gelecek, belirgin hale gelecek. Tetab'u,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 İslam aleminden bu belaları uzaklaştırsın. eli sünnet müslümanlardan, vatanımızdan, İslam vatanlarından bu felaketleri kaldırsın allah Teala. Dua edelim. Dua edelim, davet edelim. İnsanlara duyuralım. Onlara Allah razı değil, Resulü razı değil. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şerifte okuyalım. İbni Merduye rivat ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan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 Dediler ya Rasulullah ma bak bu ne anlama geliyor tabi o yarış o zaman zor anlaşılır 1400 sene evvel ya mucizeye bak enişkünün bazı omilabaz killete ılıcabet ey ki sallallahu aleyhi ve sellem, bunun manası bizim anladığımız gibi tabi çarçıların yaklaşması bazı rivatlerde bu rivatte de tefsir ediyor buyuruyor ki tabi kendi muradını en iyisi kendi bilir insanlar diyor.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 ne cenginler tepetaslak oldu be Batmaz denen firmalar gümledi gitti İşte böyle Allah veriyor dersin Rabbim beni muhtaç etmiyor dersin Rızkımızı Allah kefil dersin ya Böyle demek lazım Doğruyu konuşmak lazım canım Evet <gülüyor> Veled-i zina çoğalacak e Veled-i zina çoğalmaz mı nikah olmayınca ne oluyor? Zina oluyor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 salih amellerinden sıyırıyor seni, Allah Allah'a muhafaza, kupkuru çıkarıyor ahirete ve yu'zame rabbul mal minciyeti mali zenginlere zengin diye hürmet edilecek bu var değil mi? men tevâb-ı alganiye li gînâh zehvesülü hadis-şerifte Rasulullah buyuruyor bir adam zengindir diye ona saygı gösterenlerin dininin üçte ikisi gider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 daldırdı kürkün ucunu çorbaya ya, he kürkün ucunu çorbaya soktu Ya kürküm ye ne demek kürksüz geldik dedi hiç itibar yok kürkle geldik baş köşeye oturttuz o zaman dedi bu kürk yemesi lazım bu yemeği şimdi üzerindeki kılık kıyafete bakılarak yapılan saygı başka millet böyle tamamen dünyaya kitlenmiş varsa dünya yoksa dünya hiç mal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 Ailelerimizi yâr ile itaatkâr eyle, eyle yar. Şu kadar hadis-i belirtilen ahir zaman fitneleri, kıyamet yakınında, vuku bulan şu hadiseler ortasında yaşadığımız şu olayların şerrinden bizi uzak eyle yârim. Bu cemaati dinine davetçi eyle, hidayetçi eyle yârim. Hepsine tesir ver, sözlerine yarım. Amin. Duyurdukları çevrelere hidayetler yarat yârabi. Fazl-u Kerem'inle sen yoluna yardım edenlere yardım eyle. Amin. Askerdeki kardeşlerimiz dua kardeşleri kardeşlerimize de yarabbi.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 İlim yoluna gelenlere cennet yolunu kolaya ile yarabbim Vaat ettiğin müjdelere nail ile yarım. Amin. Amin Cennetini istiyoruz bize nasip eyle Amin. Cennetine yaklaştıran inanç ve amellere muvaffak eyle Amin. Ateşinden sana sığınıyoruz dayanılmaz azabın Rabbi. Biz sana sığındık bizi muhafaza eyle Amin. Biz sana iman ettik Kur'an'a iman ettik yarabbim Habibine inandık Rabbi. Bizi dinden dö döndürme yarabbim Kalplerimizi kaydırma yarabbim Bizi caydırma yarabbim Bizi şüphelere vesvesele koyma yarabbim İnsanların, cinlerin, şeytanların şerrinden muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu kardeşlerimiz buradan dağılmadan ne muratları varsa, kalplerinde tuttukları dilekleriyle hayırla döndür ya Rabbi. Amin. Af olarak çıkart ya Rabbi. Amin diyenleri ner cehiminden azade et. Amin. Amin bihurmeti ve Yasin ve Allahümme innene eseluke tamamen ni'me ve dawamel afiye ve husnel khatime. Meyla şerafı ruhü Nabi Muhammed ﷺ Ali ve ocağın müşahına kafela Efendi babamız kasa ruh. Tüm müşahına vesat eden mademat Müslümanlar madde hadi jamaatı alfaatniha. Bismillahi r-Rahmani Rabbi alamin